Geçit töreni bitince Sirus büyük bir sessizlik içinde kupayı dudaklarına götürdü. Ama geriye eğdiği başının yukarısından ne denli eğerse iyisin, su görülmedik bir gücün tutmasıyla gırtlağından geçemedi. Telaşlandı, nesneyi uzaklaştırdı. Hemen arkasından da herkesin birden kopardığı bir şaşkınlık çığlığı işitti. Su düşmeden kupanın altından sarkıyordu. Sirus dehşet içinde, uzağa fırlatınca halkın üzerine gitti, burada elden ele dolaştı, sıvı da düşüktü onu izlemiş, dışarıdan maden boyunca kaymıştı. Şimdi de ayrılmadan ayağının altında sallanıyordu. Altının su kitlesi üzerinde yenilmez ve gizemli bir çekimi vardı. Bundan sonra Medler tanrıların kararıyla Sirus'un Kuaspes'in suyunu içemeyince topraklarına sahip olmaması gerektiğine inanıp yüreklenerek bir başkaldırı devinimine giriştiler. Tahtın çevresine sıralanmış Pers askerleri Sirus'u kalabalığın saldırıları karşısında güçlükle korudular. Komutan olaydan çok kötü etkilendi. Ertesi gün medyada başlayan ayaklanmayı dizginleyebilecek güçlü bir birlik bırakarak başka topraklara doğru yola çıktı. Ve Sirus daha sonra da Medler'e ...tümüyle baş eğdirtmeyi hiçbir zaman başaramadı. Kupa olayı nedeniyle kurtuluşlarına her gün çok yakın diye bakıyor... ...alttan alta durmamacasına Perslerin boyunduruğunu silkelemeye çalışıyorlardı. Herodot olayı bir söylence diye sunar ama Kantore'le göre... ...yeraltında böylesi özel kimyasal ögelerle donanmış bir altının bir sıvı kitlesi üzerinde... ...önemli bir çekim gücü göstermesine bilimsel açıdan hiçbir engel yoktu... Üstad böylece serüveni usayatkın bularak ünlü ocağın en gizli kıvrımları içinde su kapan bir ikinci külçe aratma konusunda kuşkusuz fazla gözü pek ama savunulabilir bir düşünceyi hep beslemişti. Bir gün tasarısını eski Aruastu'nun ta kendisi olan Elvan Tepesi yakınlarında bir dizi kazı yapmak üzere yola çıkmaya hazır olan kazı bilimci Dörükunye'ye açıklamıştı. Gökuni düşünceyle coşkuya kapılmış bir kez söz konusu yere gittikten sonra toprağa tam Sirus'un adamlarının koca kitleyi çıkardıkları Herodot'un kesinlikle belirlediği yerden kazmıştı. Uzun ve etkin sondajlardan sonra kantoreli haklı çıkaracak bir biçimde suyu büyük bir güçle çeken ağır bir külçe bulmuş hemen ona göndermişti. Üstat değerli örneği dolu bir leğenden çıkarıp güçlü bir biçimde sallayınca kapılmış su kitlesinin her yönde uzağa fırladığını sonra şaşmaz bir biçimde kendisine egemen olan kitleye döndüğünü görmüştü. İlginç madenin çekim erdemini ortaya koymak için sürekli ve tuhaf devinimler gerektiğinden kantorel elini değişik ve sık biçimde oynatmaya çalışıyor. Ama kendi devinileri bilinçli ve istemli anlarıyla beklenen etki açısından izlenen amacı bilmeyen bir yaratığın bir art düşünce izlemeden yapacağı beklenmedik devinilerin gerisinde kalıyormuş gibi geliyordu ona. Ama gelişmemiş ya da deli bir kişi bile herhangi bir derecede bilerek davranırdı. İster istemez değişmez ve kesin bir biçimde çalışan herhangi bir makinede daha başından isteklerine aykırı düşüyordu. İşleme istenen tüm beklenilmedikliğini ancak aynı zamanda hem canlı hem akılsız bir hayvan verebilirdi. Külçeyi Marsilya'dan dönüşünden kısa bir süre sonra yanar dönerler üzerindeki incelemeleri sırasında aldığından, kantorel yumurtalarını deneyen dişinin çılgın kuyruk devinimlerinin suyun sıçramalarını izleyecek olanların duygularını bunaltıya dek götürerek umulmadık sonuçlar vereceği yargısına vardı. Külçeyi özel bir plakaya dönüştürttü. Bu plaka bir dişi yanar dönerin doğal sayvanının altına tutturulunca bir yumurta seçimi sırasında etki alanı içine konulan bir kabın içindeki ...neredeyse tümüyle kaptı. Çifte yükünden rahatsız olmayacak ölçüde güçlü olan garip kuyruk... ...kabuklara saldırınca altına asılı dalgaya ustanın coşkuyla umduğu... ...şaşırtıcı düzensiz sallantıları verdi. Kantorel bu hızlı sahneyi çok beğenmiş... ...bize de bugün için sadık bir yinelinimini hazırlamıştı. Dişi yanar döner kafesinde sakin mi sakin yumurtasının üstünde... ...öyle durgun bir biçimde yatıyordu ki altın plakaya asılı su zor kımıldıyordu. Felisite saplarının her biri yapma bir çiçeğinki gibi sarmal biçiminde bir demir telle uzantısını oluşturan ince bir çubuğa bağlanan bir ısırgan demetini masanın üstünden iki eliyle aldı. Yaşlı kadın büyülü oldukları söylenen bu bitkiler aracılığıyla kişiliklerimizi anlamaya çalışarak hepsini birden orta yerlerinden tuttuğu bu arada ender rastlanır bir el becerisiyle sürekli olarak birbiri arasında kaydırdığı incecik şıvgınların serbest ucunu Ozan tura topluluğun bu işe kendini en çok kaptırmış olanlarından birine uzattı. Lölutur birini seçip aldıktan sonra Felicite'nin isteği üzerine karşı uca tutturulmuş ısırganı, kolunu sıvayıp yaklaşmış olan Lük'ün koluna sertçe vurdu. Falcı kadın cildin üzerinde çabucak beliren kızarıklıkların düzensiz ama okunabilir durumda büyük harflerle şu şekli oluşturduğunu gösterdi. Oş, Kuar. Sonra sav söz dolu bir suçlayıcı konuşmayla Lolutur'u aykırı düşünceli olarak niteledi. Ulusöz öyle yerini bulmuştu ki Ortak bir kahkaha koptu Kusurunun bilincinde olan Lülutur da gülmeye başladı Gerçekten de kalıplaşmış sözlerin düşmanı Şen şakrak bir konuşmacı olan Ozan Usa sığmaz binlerce savı Şaşırtılarla dolu bir çekicilikle Soğukça savunmakla ünlüydü Cildin üstünde harflerin belirmesi Bir gizemle çevreleniyordu Çünkü yakından bakıldığında bile ısırganda hiçbir aykırılık yoktu Vurulan yeri sinirli sinirli kaşımak olan lükün esinlediği acımanın getirdiği ısrarlarımız üzerine kantörel demeti yeni heveslilere sunarak araştırmayı sürdürmeye hazırlanan Felisite'yi bir el işaretiyle durdurdu sonra bize yakıcı deri yazının gizini açıkladı Falcı Kadın ilk oyunları sırasında izleyicilerini inceleyerek tutum ve yanıtlardan her gezicinin baskın özelliğini çabucak anlıyordu. Gözlemlerini yaptıktan sonra Batıcı Demet'i öyle becerikli devinimlerle yaklaştırıyordu ki kendi seçtiği ve edimsel olarak uygun bir söz içeren bir ısırganla donatılmış bir sap kaçınılmaz bir zorunluluk gibi şaşmaz bir biçimde alıcının eline ulaşıyordu. Ferisite taş basması kalıplarınkine benzeyen büyük harfleri oluşturan değişik yerleri boş bırakarak her ısırganı önceden fırçayla yaprakların tüylerinin bir salgılamasından kaynaklanan zehirleyici özelliklerini yok edecek gizemli ve renksiz bir ilaçla sıvamıştı. Özenli bir seçim sonucu hepsi de çok düz olan bitkiler vurma söz konusu olunca ancak aynı biçimde hazırlanmış olan iki yandan birini seçme olanağını veriyordu. Lükün derisi vurulunca yalnızca sıvanın geometrik olarak dokunmadığı yerlerin azdırıcı etkisine uğradığından kısa bir süre içinde zararsız işkencecinin beynince tasarlanmış görünen ve onun düşünce biçimini ortaya koyan kırmızı ve keskin sözü sunuyordu gözlere. Birçok kusur ve nitelik belirtileri beliriyordu böylece Demet'ti. Çelişki de tarihin en ele gelmez askerlik utkusunun korkaklıkla lekelenmesinden daha iyi simgelenemezdi. Felisiteyi de kaçınılmaz ısırganın düşünsel seçiminde Lölutor'un şaşmaz dişi yanar dönere ilişkin birkaç tatsız sözü yönlendirmişti. Falcı kadın demetini yerine yerleştirerek eski deriden yapılmış kapaksız dar ve derin bir kutudan kocaman bir tarot takımı çıkardı ve kartlarından birini düz olarak sırtı masaya değecek biçimde bıraktı. Az önce hiçbir olağan dışı kalınlık bir iç mekanizmanın varlığına izin vermemekte birlikte karttan bir Arjantin müziği çıktı. Hava, canlı yaratıkların doğaçlamacı özencinden kaynaklanır görünen tutarsız Adaco, her türlü armoni yanlışından uzak bir tuhaflık içinde, yumuşak bir biçimde sürüyordu. İkinci bir tarot birincisinin yanında yer alırken daha canlı bir örgüye doğurdu. Birbiri ardından başka kartlar konuldu masaya, hepsi de arı ve madensiz sesli, ölçülü parçasını çaldı. Her biri bağımsız bir orkestra gibi bir kez masaya atıldıktan sonra er ya da geç, kendi ağır ya da canlı, hüzünlü ya da sevinçli senfonisine başlıyordu. Neredeyse duralayan beklenmediklikleri canlı öznelerin kişisel çabasını belli etmekteydi. Hiçbir zaman hiçbir kuraldan sapma kulağa tırmalamıyor, kulak yalnızca bu değişik ancak aynı zamanda çalmalarıyla rahatsız edici bir patırtı yaratmayacak kadar hafif toplulukların çokluğu karşısında şaşkınlığa uğramaktaydı. Seslerin yerlerinin apaçık belirimi, düşünceyi her türlü gerçeğe benzerliğe karşın her kartta mucizemsi biçimde düz bir müzik aygıtının gizlendiğini benimsemek durumunda bırakıyordu. Felicity yüzleri görünür biçimde keşişi ve güneşi, ayı ve şeytanı, hokkabazı ve yargıyı, kağıdı ve çarkıfeleği gelişi gelişigüzel yan yana sıralayarak oyununu sürdürürken kantorel masadan bir fil dişi spatula'nın yanındaki ak bir toza dolu yuvarlak bir maden kutuyu alıp açtığı Parazels'in ünlü plaselerinden yani salgılama yoluyla iyileştirici ilaçlar elde etmek için tasarlanmış preparatlarından birini olduğu gibi yeniden oluşturalım diye bize verdi. Spatulayı kutudan biraz toz alıp hafif bir tabaka biçiminde zenci kadın Sileis'in koluna sürmekte kullandı, toz derinin önemli bir bölümünü kapattı. Sonra lük içinde o zamana değin yerde masanın ayaklarından birine dayalı olarak dikine durmakta olan büyük düz bir nesne bulunan kara şayaktan bir kılıfı alırken üstad dıştan tedavisinin sonucunu bekledi. Tarot kartları şimdi Felicite hepsini devirince nice billursu ve büyüleyici sesler yayarak karmaşık bir konser sunuyordu. Felicite her birinin yeteneğini karşılaştırmak için kulak vererek dizemi durukluk gösterenleri elemeye girişti. Hemen eliyle dik duruma getirerek susturdu onları. Çok geçmeden yalnızca en uyanıkları etken kaldı. Sonra onlar da birbiri ardından toplanarak tüm alanı, tapınağa, Allegro vivace'si sevinçli canlılığıyla her şeyi bastırarak rant tarota bıraktı Şaşırtıcı bir sızma gücüyle donanmış olan toz Sudanlı kadının derisine hızla işlemekteydi. Son toz tanesi de emilince kantorel felisiteyi işaret etti. O da masaya doğru eğilerek tapınağın hemen yanında tatlı ve içli örge söyledi. Tarot hemen alegrosunu kesip her türlü uyumsal düzenlenimi bırakarak kusursuz bir biçimde iki oktav aralıkla hem ince hem kalın perdeden kendisine fısıldanan havayı büyük bir özlem büyüsünün izini taşıyan şöyle notabildi. Ağır ve yakınmalı ezgiyi söyledi. Andante con grande espressione